118. konu, Hazreti Peygamber'in Fer ve el savaş sırasında insanları İslam'a daveti emretmesi, Fer ve Bin Museyk El-Kutay şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e giderek şöyle dedim, Ey Allah'ın Resulü, kavmimin iman edenleriyle imandan kaçanlarına savaş açayım mı, Hazreti Peygamber, evet dedi. Sonra fikrimi değiştirerek, Ey Allah'ın Resulü, kavmimin imana gelmeyenleriyle değil de sebe ehliyle savaşacağım,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 Altısı Yemen'e yerleşmiş, dördü de Şam'a gelmiştir. Şam'a gelenler Lahme, Cuzam, Gassan, Amile kabileleridir. Yemen'de yerleşenler ise Ezdkinde, Himayır, Eşariler, Enmarlar ve Mesic kabileleridir, dedi. Soran adam ey Allah'ın Resulü, Enmar'da nedir, diye sordu. Hazreti Peygamber cevabı olarak buyurdu. Onlar o kimselerdir ki Hasan, Becile onlardandır, fer ve şöyle anlatıyor. Resulullah'a vararak dedim ki,